Veleen, ik heb de hele dag gekeken naar de video's die ik heb gemaakt. Ik heb de hele dag gekeken de video's de hele de İtikadi bir meseledir. Kim için kestiğiniz, ne için kestiğiniz. Bu sebeple itikad dersinde bugün bunu göreceğiz. Kurban, eti yenilen hayvanın belli bir şekil üzere kanının akıtılması sureti ile öldürülmesidir. Bunun çeşitli şekilleri var. Mesela bir tanesi ibadet olarak kesilen kurban. İbadet olarak kesilen kurban. Bu kendisi için kurban kesilen varlığın tazimi. Yani kestiğin zatı yüceltme maksadıyla yapılan onu tazim etmek için yapılan oyun ona boyun eğme Ve ona yakınlaşma sebebiyle Kurb zaten mana itibariyle de yakınlaşmak manasındadır. Yakın olmak, kurbe. Bu sebeple yapılan kurbana ibadet kurbanı denir. Hani yemek için kesersin ayrıdır. Ey yine bunu da Allah'ın ismini anarak Şari'nin senin için meşru kıldığı ölçülere Bağlı kalarak kesersin. Bir de ibadet maksadıyla ne zaman yapıyoruz bunu? Daha çok evet kurban bayramında yapıyoruz. Ancak bir de değişik yani bu bir tanesi. Böyle bir kurban kesme sadece Allah için onun meşru kıldığı şekilde yapılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etmiştir buyuruyor. Başkası için kurban kesene Allah lanet etmiştir buyuruyor. Müslim'de Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste. Yine Allah'tan başkası için kurban kesmek büyük şirktir. Bunun da delili. En'am suresinin 162 ve 163. ayetleridir. Kul innesalati ve nusuki ve mahaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Deki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani burada geçen ve nusuk ey kurbanım anlamındadır. Yani kestiğim kurban da Allah içindir. Maalesef günümüzde kurban için özel yerler tayin edilmesi, özellikle türbe ve yatırlarda kurban kesilmesi gerçekten bir şirk halidir. Yani toplumumuz bu şekilde e, zehirlendiği için işte derler ki e, işte falanca türbede ya da bilmem kim hazretlerinin türbesinde veya neyse Orada kurban kesiyor ve orayı yüceltiyor. Kesinlikle bu haramdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ee, bir kişi kendisine diyor ki Allah'ın Resulü diyor aleyhissalatü vesselam. Ben falanca yerde kurban keseceğimi yani Allah'a adadım orada kesebilir miyim? Aleyhissalatü vesselam diyor ki orası müşriklerin daha önce kesim yaptığı bir yerdi. Orada kesme diyor aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple mesela bize soru soruluyor. Adam diyor ki ben diyor adak adadım. İyi o zaman yerine getir diyoruz. Ancak ben adadım ki Mardin'de işte bizim köyde bilmem kimin türbesinde diyor. Diyorum ki o, o batıl bir adaktır. Sen burada adağını yerine getir ve çevrende bulunan ihtiyaç sahibi fakirlere bunu ver. Çünkü kişi yaşadığı yerle e, mükelleftir. Onun orada olması hiçbir şeyi kutsamaz. O ölü de kakıp et yemeyeceği için. Niçin orada kesiyorlar? Kimler yiyor? Oradaki etrafta yiyiciler var. He, onlar bu işi onlar götürüyorlar. Allah'u akber. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir hadiste bir münadi mahşer günü çıkıp şöyle seslenecek. Kim Allah'tan başkası için kurban kestiyse ücretini gidip ondan alsın. Yani ecrini. Kim Allah hiç Allah'tan başkası adına tasaddukta bulunmuşsa gitsin ondan alsın. Yani kim Allah'tan başkası için yapmışsa. Çünkü o gün hüküm sadece Allah'ındır. Söz sadece Allah'a aittir. Ve Allah subhanehu ve teala yap, yaptıklarımızın karşılığını verecek olan odur. Mükafat veyahut ceza her iki Kabil'den. Bu sebeple bir Müslüman ancak kurbanını Allah için keser. Mesela buna benzer hareketleri şunun içinde görmekteyiz. İşte bir tane siyasi gelir önüne bir kurban keserler. Yani niçin onun önüne kesiyorlar? Ya da birisi gelir, o birisi gelen kişi yani eğer kıymetliyse ev sahibi yanında ne yapıyor? Onun önünde kesiyor. Niçin önünde kesiyorlar? Bundaki manayı bilen var mı? Yani niçin? Ha, bak bu tazim var içinin içinde. tazim var, yüceltme var. Sen ona eğer ikramda bulunacaksan birazdan gelecek evinde kesersin, hazırlarsın, önüne koyarsın. Bu kişide kibire yol açmaz mı? Çirkin bir şeydir tabii. Özellikle siyasilere falan bunları yapıyorlar. Bazı daha çok yağcılar yapıyorlar bunu. Bu doğru bir hareket değildir. He, ha, bu doğru bir hareket değildir. O yüzden misafire ikram etmek Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın övdüğü bir şeydir. Ancak onun ayakları dibinde, kanını alnına sürmek, araba alır arabası için keser, kanını oraya sürmek, kesinlikle ne o arabayı korur ne de başka bir şeyi korur. İşte bir bina yapacak temelini kazıyor, hayır öyle bir şey yok ama keser, der ki ya Rabbi sen beni bu nimetle, beni rızıklandırdığın için, ey şükür olarak ancak kesip dağıtabilir. Yoksa onun kanını oraya belemesinin, şuraya bulamasının, Şurada kesmesinin, burada bilmem ne etmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar da doğru değildir. Aletlerinizle kan akıtma diye bir şey var hocam. Sürmeden de olsa böyle bir kan akıtmanın herhangi bir şeyi var mı? Yani Hayır yani. kesinlikle yok. Onu birazdan inşallah geleceğiz yani bu daha çok adak mevzusunda. Evet bu konuda hassas olacağız. Kurbanı sadece Allah'a keseceğiz. Allah için kesilecek ve nedir? kendisi için kestiğin zatı yüceltmek, boyun eğmek ve ona yakınlaşmak kastıyla yaptın. Bütün bunların içerisinde ne de giriyor arkadaşlar. Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda Allah için kurbanını kesenin sayısı azdır. Niçin Çocuk, çocuklar et yesin? Komşular ne diyecek? Yani böyle bir mantık olduğu sürece bu kurban ibadetini Eda etmiyor. Çünkü kurban Allah'a yaklaşmak için ve sadece onun o, o, onun rızası için yapılır. Allah Azze ve Celle Hac suresinde ayette buyuruyor. Onun ne kanı ne eti Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşan ancak sizin takvalarınızdır. Dolayısıyla takva olmadığı zaman Allah için kesene de eti de kanı kendisine kalıyor. Nefsi için kesene de kalıyor. Yani etini biz yiyoruz ancak sırf Allah Azza ve Celle'yi tazim etmiş olduğumuzdan ötürü, bundan ötürü mükafat alıyoruz. İkinci bir kesim şekli, bu da gelen misafirine ikram etmek için ya da düğün yemeğine katılan konuklara ziyafet için ya da benzer bir gaye ile kesilen kurbandır. Bu da meşru bir kurbandır. Nitekim sahih bir hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Gerçekten misafire ikram etmek övülmüş bir şeydir. Yani misafire yedirmek, içirmek, ona tabiri caizse ihtiyacını gidermek ve benzeri şeyler. Kur'an ve sünnetin övdüğü bir şeydir. Yine başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir koyunla dahi olsa... Düğün yemeği ver. Bu nedir? Velime. Buna velime deniliyor. Ve aslında düğün yemeği vaciptir. Çalgı çengi haramdır. Bizim insanlarımız giderler, bulurlar, buluştururlar. Ne yaparlar? Çalgı çengi ama düğün yemeği değil. Ya da onun yerini şimdi ne diyelim? Kek, pasta türü şeyler almış. Yani bu doğru değildir. Doğrusu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emrederek diyor ki, bir koyunla da olsa Düğün yemeği ver diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerinde hayat vardır. Bunlara sımsıkı sarılmak gerekir. Ve misafire ikram kurbanı kesmekle değil et ile olmaktadır. Hani dedim ya demin ayaklarına kesiyorlar. Orada senden istenen ona ikram etmendir. Onun önünde e, kesmen veyahut ne bileyim... Gelenin ayakları önünde kesmek bu doğru değildir. Evet bu birincisi. ikinci husus nezir yani adak. Adak dediğimiz husus. Nezir mükellefin kendisine dinen farz olmayan bir şeyi. Aslında nedir yani indar etmek yani korkutmaktan geliyor bunun kökü. Adak diğer adı nedir? Bu da dinen kendisine farz olmayan bir şeyi adakta bulunulan zatı yüceltmek gayesiyle farz kılmaktır. Kendisine farz değil. Hani bizim ne diyorlar Türkçe'de adak yani. Kendisine farz kılınmamış. Ancak kendisi kendisine farz kıldığı adaktır. Adak bir ibadet olup Allah'tan başkası için sarf edilmesi caiz değildir. allah Teala... Adadıkları adağı yerine getiren kimseleri övmüştür. İnsan suresi 7. ayette Yu'funa bin nazri ve yahafuna yomen kana şerruhu Onlar şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak adadıkları adağı yerine getirirler. Burada övgü vardır. Ve iki türlü adak var. Yerine getirilmesi farz olan adak hangisiymiş o? Taat. itaat yani taat adağı. Ya da şükür adağı diyebileceğimiz. Yani Allah'a yaklaşma kastıyla yapılan adaktır. Kişinin Kişinin bir de yerine getirilmesi caiz olmayan adak ise günah fiillerin adağı yani türbelerde, kabirlerde yatanlar ve evliyalar için adakta bulunmak veya haram amelde bulunmayı adamak gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla ilgili şuradan devam edelim. Ee, i̇nşallah burada daha bu konuyla alakalı daha sahih görüşler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Her kim Allah'a itaat etmek üzere bir adakta bulunursa ona itaat etsin. Ve her kim ona isyan etmek üzere adakta bulunursa ona isyan etmesin. Yani bir taat adağında övülmüş bir şeydir. Bir de meşru olmayan yani insanı isyana götüren adak bu ise gayri meşrudur, caiz değildir. Şu duruma bir bakalım. En çok günümüzde yapılan muallak şarta bağlı adağın yasaklanması. <gülüyor> bu da Abdullah İbni Ömer radıyallahu diyor ki, Resulullah Aleyhissalatu vesselam adakta bulunmayı yasaklayarak dedi ki: O hiçbir şeyi geri çevirmez. Fakat onun vasıtası ile cimri olan kimseden bir şeyler sızdırılır. Yani parasını harcar yani. Adıyor, harcıyor ancak ondan bir şeyler sızdırılıyor. Said bin el Haris İbn Umar radıyallahu şöyle derken dinlemiştir. Onlara adakta bulunmak yasaklanmadı mı? Şüphesiz Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak adak ne bir şeyi öne alır ne de erteler. Adakla ancak cimri olan kimseden bir şeyler sızdırılır. Dolayısıyla hani mesela oğlum falan yerden gelirse keseceğim veya ev sahibi olursam bir adamak. İnsanların genelde şarta bağlı bir adak var. Yani muallak olan adak. Bu doğru değildir. Çünkü Adağı kesmek yani bir pazarlık gibi eğer olursa şöyle yapacağım. Eğer olmazsa? Olmadı. Ne yapacağız? Yapmayacağım. Ha, yapmayacağım. İşte bu caiz değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o hiçbir şeyi geri çevirmez öne de almaz. Hızlandırmaz. Allah subhanahu ve teala ne dilemişse o olur. Dolayısıyla ancak kişi taat adağı yapabilir. Yani mesela Diyelim ki demin örnek verdiğim için oğlu geldi diyebilir ki ya Rabbi sana hamd olsun yani ey bundan ötürü ona yakınlaşmak şükrünü eda etmek için kurban keser bundan ötürü de ancak bu e, taht olarak bu nedri yerine getirir ya da tam tersi ya da tam tersi bir şeyi kaybeder ya da her neyse yani ancak bir şeyi ona bağlayarak istemek şart koşmak doğru değildir Aleyhisselat veselam bunu yasaklıyor adak ne zaman sahih olur ne zaman olmaz ona da bakalım eğer adak ile yüce Allah'a yakınlaşılan bir yakınlaştırıcı ibadet söz konusu ise adak sahihtir ve akt olur böyle bir ada bağlı kalmak gerekir çünkü daha önce Ayşe annemizin rivayet ettiği hadis kim Allah'a itaat edeceğini adamışsa ona itaat etsin buyuruyor ancak Masiyeti gerektiren hususlarda adak sahih değildir. Bununla birlikte böyle bir adak sebebiyle bir yemin kefareti gerekir. Nasıl? Aişe radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Masiyet gerektiren hususlarda adak yoktur. Böyle bir adağın kefareti ise yemin kefaretidir. Bir kimsenin yürüyerek hac etmesi ya da güneşte ayakta durmayı adaması gibi mübah olan bir adakta bulunmasına gelince böyle bir adak olmaz ve bundan dolayı da bir şey gerekmez. Birazdan geleceğim inşallah burayı açacağım. Ancak şu mesela güneşin altında durmak meşru mudur? Yani normalde meşrudur. Ya da hacca ben yayan gideceğim demek bunu adaması meşrudur. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste İki oğlu arasında onlara dayanarak yürüyen yaşlı bir adam gördü. Bunun durumu nedir diye sordu aleyhissalatü vesselam. Oğulları dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir adağı vardı dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey yaşlı adam bine yine bin. Çünkü Allah'ın sana da senin adağına da ihtiyacı yoktur. Yani adam adamış. Çocuklarının iki kolu arasında yani yürümekten takati kalmamış hala böyle. işte hac etmeyi bu şekilde adamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen binehine bin Allah'ın sana da senin adağına da ihtiyacı yoktur. Yine İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de güneşin altında ayakta duran bir adamın yanından geçti. Ve buna ne oluyor diye sordu. Ashab geceye kadar gölgelenmemek konuşmamak ve ayakta kalmak şartıyla oruç tutmayı adadı dediler. Adam bunu adamış. Ben demiş güneş batana kadar güneşin altında kalacağım. Konuşmayacağım ve su içmeyeceğim değil mi? Öyle hiç, e, Konuşmayacağım e, <gülüyor> evet, konuşmamak ve ayakta kalmak şartıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu konuşsun Gölgelensin, otursun ve orucunu da tamamlasın. Dikkat edin, oruç meşrudur. Orucunu yapsın ancak ne yapsın? Güneşin altından çekilsin, gitsin bir gölgeye, otursun ve dinlensin. Niye? Çünkü o bir ikisi meşru değildi. Yani şey olarak böyle bir adak yoktur. Böyle Allah'a yakınlaşma ibadetleri içerisinde yoktur. Salih amellerin içerisinde ancak oruç nedir? Vardır. Yani biz gerçekten şunları gördük. Yani adam diyor ki, buzdolabında buz gibi su var. Diyor ki, hayır. Ben güneşin altındaki sıcak su. Niye? Yani, nefsini terbiye ediyormuş. Böyle bir nefis terbiyesi olmaz arkadaşlar. Bu nefis terbiyesi değildir. Yani maalesef yani bu şekilde böyle bir, bu anlayış bu doğru bir şey değil. Ancak Sen o su, so soğuk su içerken yüreğin serinler Allah'a hamd edersin. Şükrünü eda edersin. Dersin ki Ya Rabbi sen bize öyle bir nimetler vermişsin ki. Senin nimetlerini saymaya kalksak sayamayız. Gerçekten bu şekilde bakmak gerekiyor. Çile odaları bulmuşlar. Evet. Aynen. Şimdi bizim Mardin bizim köyde bir mağara var. İşte bizim meşhur bir şeyhimiz var orada. Şeyh Ramazan diyorlar yani vefat etmiş. O mağarayı gezdik orada bir halka var duvarda. Dedim bu ne? Dediler ki bu saçının saçı uzunmuş oraya bağlarmış yani düşmemek için yani. 40 gün orada dedim vallahi bu sünnete muhalefet etmiş yani. Bunun dinde hiçbir yeri yok. bu Böyle bir şey doğru değil yani yaptı. Onlar için biliyorsun bizim toplum bununla övünüyor. Halbuki Allah Resulü set ve sellem bunları yasaklıyor. Evet, e, masiyeti gerektiren, mesela adam şöyle bir adak, adağı olursa, mesela masiyet, Allah sıla Rahim'i emretmiş ama o şunun üzerine bir adak adıyor. Yani diyor ki ben akrabalarımla konuşmayacağım, bunu adıyorum yani bu adak değildir. Bu adak değildir. İşte bunun... Ne, ne düşer buna? Yemin kefareti düşer. Yemin kefareti de nedir? Yoksulu on tane. Fakiri yedirmektir, giydirmektir. Tabii köle azat etmek o başta geliyor, o olmadığı için. Ve eğer bunlara gücü yetiremiyorsa, üç gün oruç tutmasıdır. Dolayısıyla e, masiyet, konu. ben babamla konuşmayacağım, böyle bir şey adamak yoktur. Yani dinen, dinin emrettiği hususlarda buna muhalefet ederek adakta bulunmak doğru değildir. Evet bir diğeri inabet dediğimiz şey inabet Allah'a itaat ederek ve ona karşı gelmekten sakınarak Allah'a dönmektir. Tövbe anlamına yakın bir anlam taşımaktadır. Dikkat edin. Bu kavram önemli bir kavram. İnabe dediğimiz aslında inabet Türkçesi inabe tövbeye yakın Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve ona itaat etmek manasına geliyor. Niçin? Çünkü Rabbimiz böyle bir ifade kullanmış. Böyle bir ayet var Zümer suresi 54'te. Ve enibû ilâ rabbikum ve eslimû leh. Ey Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Yani kişinin günahlardan, isyandan, masiyetlerden Allah'a dönmesi. Allah'a yönelmesi, inabet. Müslüman bir kimsenin Allah'tan başkasına inabet etmesi veyahut tövbe etmesi caiz değildir. Bir diğeri huşu ve hudu. Huşu Allah'ın yüceliği karşısında kevni ve şer'i kazasına teslim olmak suretiyle ona zilletle boyun eğmektir. Allah'tan başkasına huşu ile boyun eğilmesi hiç kimseye helal olmaz. Bizim insanlarımız müzik dinlerken huşu duyuyorlar. Ne yapacağız? Belasıdır aslında. Aslında belasıdır. Yani o şimdi onlardan lezzet almaya başlayınca Kur'an'dan lezzet almaz. Dikkat edin. Ondan sonra Kur'an'dan lezzet almadığı gibi ibadetlerden lezzet almaz. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Huşu sadece Allah subhanahu ve Teala'ya karşı duyulur. Allah'tan başkasına huşu ile boyun eğilmesi hiç kimseye helal olmaz. Çünkü huşu ibadeti sadece Allah'a has bir ibadettir. Rabbimiz Enbiya Suresi 90. ayette şöyle buyuruyor. Festecebne lehu ve vahebne lehu Yahya ve eslehne lehu zewce. İnnehum kanu lana Allah subhanahu wa taala Zekeriya aleyhisselam burada överken bakınız hangi ifadeleri kullanmış Biz onun yani Zekeriya'nın duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kıldık Onlar Hayır işlerinde koşuşurlar. Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Buyuruyor Rabbimiz Pana Teala. Ragaben ve rahebe ve kanu ve lene haşi'in. Ve onlar bize karşı bir boyun eğme içerisinde, bir korku içerisindelerdi buyuruyor. Evet huşunun Hudunun anlamına yakın bir anlamı vardır. Ancak hudu bedenle yani bedenin haşyetmesi huşu ise kalp ve gözyaşı ve sesle mümkün olur. Bu da sadece Allah subhanahu ve teala karşısında olur. İnanınız ki açın YouTube'u görürsünüz bazı videolar videolar var görürsünüz bu videoları. Adam türbenin karşısına geçiyor. Yani türbe dediğim nedir? Demir parmaklık Bu onun önünde ruku derecesinde eğilmiş, ağlıyor. hem ağlıyor hüngür hüngür hem titriyor. Yani bu yani işte hudu, hudu hali. Hudu. Veyahut şeyin e, eğer sarsa ya emekleyerek yanına gidiyor ya da böyle yine aynı şeyleri, vecdeleri görürsünüz onlardan. Ya da oradan çıkarken arka arka çıkıyor. Evet, işte bütün bunlar sadece Allah'a karşı yapılır. Bizim Allah'tan başka ilahımız yoktur. Biz sadece ona kulluk ederiz. Onun dışında hiçbir ilah tanımıyoruz. Bu gerçekten bir Müslümanın kelime-i tevhide bağlı kalması çok mühimdir. Bu konuda en ufak bir sapmaya rıza göstermez ve meyil etmez. Maalesef bunu yapan kimseler la ilahe illallah diyen kimselerdir. Bu halden Allah'a sığınıyoruz. Bu Ve vallahu alem. Wa sallallahu wa barak ala muhammadin wa ala ali muhammad. Subhanak ala huma bihamdi. Aishadu an la ilaha illa ant. Astagfiru kwa atloog